Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmihaletle Alegül TV.com.tr adresine göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmail A. Fıkıh Kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adreslerden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Aynı zamanda ilmihal.com.tr adresine göndermiş adresinden de yapmış olduğumuz bütün programların tekrarını oradan izleyebilirsiniz. Hem program şeklinde hem de tek tek soru cevap şeklinde de buradan takip edebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin. Cümlemize inşallah. Amin inşallah. İlk sorumuz hocam. Bir diş kliniğine implant yaptırmak üzere gittim. Her şey dahil 7000 TL'ye anlaştık. Sadece implantın 5000 TL olduğunu söylediler ve ben de yaptırdım. Sonradan bir vesileyle öğrendim ki bana takılan implant denildiği gibi 5 bin liralık değil, farklı bir firmaya ait 3 bin lira civarında dava açma imkanım var. Ancak sizin sohbetlerinize şöyle bir mesele dinlemiştim. Kişi satın aldığı malın kusurlu olduğunu fark ettiğinde malı ya geri verir veya sineye çeker, bir şey talep edemez. Ancak benim geri vermem imkanım yok. Zira bu ayrı bir meşakkat verir. E, bu konuda ne yapmamı tavsiye edersiniz demişler. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du Tabi öncelikle şunu ifade etmek isterim bu tarz sorular bizi sürurlandırıyor yani kardeşlerimiz adeta ders dinlercesine buradaki konuştuklarımızı dinliyor algılıyor onu beyinlerine yazıyor ve gündelik olarak bir hayatı da bir meseleyle karşılaştığı zamanda da orayla kıyas ederek bu da aynı onun gibidir, yapabilir miyim yapamaz mıyım şeklinde sual ediyor. Hı -hı. Ki bu elhamdülillah verimli olduğunu bir göstergesidir. Hı -hı. Rabbim muvaffakiyetler ihsan edilsin. E, istifade edebilmeyi karşılıklı olarak cümlemize nasip eylesin. Tabi e, meselemize gelince e, öncelikle şunu bir izah edelim. Bir insan bir malı satın aldığında, satın almış olduğu malda bir kusur meydana çıksa, bu kusur sebebiyle yaptırımları nelerdir? Hmm. Meselemiz aslında bu. Bizim evet. fıkıh kaynaklarımızda buna hıyarul ayıp derler. Ayıp muhayyerliği, kusur muhayyelliliği. Bir insanın kusur muhayyerlik hakkına sahip olabilmesi için aranan belli başlı şartlar vardır. Birincisi aktin mutlak yapılmış olması. Ne demek mutlak? Herhangi bir kayıtla kayıtlanmaksızın. Örneğin satıcı derse ki bak ben bu malı satıyorum ama kusuruna karışmam. Dükkandan çıktımı seni tanımam. Malıma garanti vermiyorum gibi bir ifade kullansa veyahutta o rayon defolu ürünlerin satıldığı bir rayon ise veya öyle bir mağaza ise, burada siz o malı satın aldığınızda kusura razı geldiniz demektir evet. ki, herhangi bir hakkınız olmaz. Böyle değil, mutlak bir satış. İkinci olarak da o kusur dediğiniz şey, piyasada o malın değerine etki yapan bir şey olmalı. Üçüncü, bu kusurun satıcı yanında var olması hı hı. ve alan kimse teslim anına kadar o kusuru görmemiş olması. Bu sebepler tahakkuk ettiği zaman müşteri olmalı geri verme hakkına sahiptir. Ancak geri vermeyip de o kusurdan kaynaklı kıymet farkını karşı tarafa yansıtabilir mi? Aslında sorumuz bununla alakalı. Evet. Daha e, örneklendirelim. Ben sizden bir ürün satın aldım. 10 liraya aldım. Aldığım ürün sonra baktım ki yırtık çıktı veya defolu çıktı. Ben bu ürünü size geri verme hakkına sahipken vermiyorum. Bu defo takribi olarak 3-4 liraya takabül ediyor. O zaman ben 3-4 liramı senden geri talep ediyorum diyebilir miyim? Derim eğer siz buna onay verirseniz. Hmm. Ama onay vermeme durumunda ise burada ben vermiyorum illa bu farkı istiyorum diye diretme hakkına sahip değilim. Malı komple geri veririm paramı komple alırım veyahut da bu olayı sinemeye çekerim, sizden herhangi bir yaptırım yapmam, yapamam. Hı. Ancak geri vermeme bazı engel durumlar olabilir, konumuzla alakalı. Hı -hı. Ne gibi satın almış olduğum o malda ben de bir kusur yapsam? Biz bunu talebelere okurken genelde kitaptan örnek veriyoruz. İşte gittiniz bir kitapçıya, kitap aldınız. Ee, ve ders kitabı olarak başladınız okumaya. Okurken yazdınız, çizdiniz, üzerine yaslandınız. İşte bardakta su döküldü, e, kitap hmm. yıprandı derken orta sayfalarına geldiniz ki 3-4 e, e, işte yaprak veyahut da işte forma eksik. Bu bir kusurdur. Evet. Ve bayinin yanında olan bir kusurdur ama malı aldığınız gibi de veremiyorsunuz. Siz onu kusurladınız. İşte bu engel. Hımm. Veyahut da, e, kitaplarımızda var olan bir örnek, satın aldığınız bir kumaştı, onu diktiniz, biçtiniz, diktiniz, işte belli bir kalıba soktunuz, baktınız ki defosu var. Ama aldığınız gibi geri veremiyorsunuz, bir ziyade var. Evet. Tabii bu ziyadenin ayrılabilir ziyade olması, ayrılamayan bir ziyade olması, hmm. koyun aldınız, kuzu dünyaya getirdi. İşte bu ziyadenin satıcının yanında olması veya alıcının yanında olmasına göre de durum farklılıkları vardır. Yani. O teferruata girmeksizin şunu ifade edelim. Bir şekilde o malı geri veremiyorsanız, geri vermeye mani bir durum varsa, bu durum gerek alıcının, hakkı, satıcının hakkı olabilir. Mal ikinci kez kusurlanmış. Gerek şer, şerif hakkı vardır ki bir ziyade vardır. Hı hı. E, veya size bir zarar dokunacaktır. Burada misalimizde olduğu evet. gibi. Böyle bir durumda ise o kıymette ne kadara yansıyorsa o kadarını karşı taraftan talep etme hakkına sahip olacaksınız. Hı hı. Şimdi kardeşimiz diyor ki ben e, klinikle anlaştım. Bana işte diş yapacaklar. İşte o implant dedikleri maddeyi koyacaklar. Tabi orada mücerret bir satış haklı değil. Burada aynı zamanda bir muamele de var. Bir ameliye var. Evet. Hicari haklı ile beraber bir satış haklı. Ve bunlara yekün olarak bir fiyat piştiler. Evet. Ee, ve o fiyata mütabakat sağlandı. Ancak bir ayrıma gidildi. İşte dendi ki kullanacağımız madde şu olacaktır. Şu kadar rakamlık bir madde. Bunu da beyan ettiler. Ve ben o doğrultuda razı geldim diyor. Ve işlem yapıldı. Sonra öğrendim ki meğersem söylenildiğinden takılmamış. Daha düşük olanı, ayarı veyahut da değeri daha düşük olan, kalitesi daha düşük olan bir ürün takılmış. Bu durumda alın ürününüzü deme hakkına sahip değilsiniz. Çünkü bunu demeniz sizde yapılan bir muamele. Evet. Yani ağzınızın tekrardan yarılması vs. ki bu ikinci bir zarar verecektir. E peki ne yapayım? Sineye mi çekeyim? Yok burada gerçekten size söylendiği gibi çıkmamışsa, ve Karşı taraf bunu söylediği halde, kabul ettikleri halde bu, bu şekilde çıkmamışsa burada kaynaklı fark ne ise onu ona yansıtma hakkına dinen sahipsiniz. Hmm. O mutlak halde satın aldığınız bir malda kusur çıkıp da vermeyip parasını ondan talep etmek gibi değildir. Evet. Çünkü burada geri vermeye mani bir durum vardır. Meseleyi böyle bakmamız hmm. gerekecektir. O yüzden e, buradaki kardeşimize vermemiz gereken cevap. Ee, gerçekten karşı taraf ona e, beyan etmişse, bu şu şu şu vasıflarda olacak demişse ve o vasıflarda da çıkmamışsa e, ve buna da razı gelmemişse bu kişi e, gerek mahkeme yollarına başvurarak gerek karşı tarafın rızasıyla o arada kaynaklı fark ne kadarsa ama yani daha fazla bir zulüm ederek değil. Hı hı. Çünkü İslam fıkkında kabul edilmiş genel prensiplerden bir tanesi zararın izale edilmesi Diğer bir kural da zararın zarar ile izah edilmemesi. Evet. Yani size bir zarar gelmişse o zarar bertaraf edilecek. Ama o zararı bertaraf ederken karşı tarafa bir zarar açma hakkını da din size vermemektedir. O yüzden sadece o fark neyse ki örneğimizde işte 5 liralık dedi, 3 liralık, liralık, liralık çıktı. Tabii. Demek ki 2 liralık bir fark vardır. Hı -hı. Bunun da piyasa şartlarına göre belirleme imkanı vardır. O farkı karşı tarafa yansıtma hakkına sahip Zayıf. olacaktır. Yani bunu biraz daha mesela somut bir örnek verelim. Diyelim ki siz araba işi yapıyorsunuz. Ben sizden arabayı aldım. Ee, sağlam dediniz. Hiçbir sıkıntısı yok dediniz. Ee, yani bir nevi arabaya garanti verdiniz. Aslında mutlak bir satışta bunu iktiza ediyor. Sonradan arabanın meğerse motoru bitik çıktı. Evet. Ee, ama ben de arabayla o esnada kaza yapmışım. Hı hı. Yani geri vermeme mani bir durum daha var. Evet. Çünkü size olduğu gibi geri veremiyorum onu. Bu durumda o bitikliliklerin yansıdığı fiyat ne kadardır? Hmm. Bunu sizden ne olarak talep edeceğim? Bunu piyasaya göre bakacağız. Nasıl bakacağız? Sizden aldığım rakam alışveriş bağımında müsemma diye ifade edilir. Yani mebide konuşulan rakam. Hmm. Onu şöyle bir kenara koyalım. Piyasaya dönelim. Bu malın tacirleri katında yani bu sektörde bu araba, bu aynı model, aynı vasıflara haiz olan araba motoru bitmiş halde kaç paraya satılır? Motoru bitmemiş olduğu halde kaç, kaç paraya para satılır? satılır. Evet. Bunu ilk önce bir tespit edeceğiz. Tespit ettikten sonra motoru bitmiş ile bitmemiş arasındaki farkın, yüzde bu farkı bulacağız. O farkı kıymetin yüzdeliğine takabül ettireceğiz. Ne kadarına geliyorsa Hı -hı. o yüzdeliği müsemmaya yansıtacağız. Evet. Yani diyelim ki piyasa değeri sağlam olursa 10 lira, motoru işte bitmiş olursa, yanmış olursa 8 lira. Demek ki 2 liralık bir fark vardır. Hı hı. E, 2 lira kıymette ne kadar tekabül ediyor onda 2 yapıyor. Evet. O zaman müsemma ben bu arabayı sizden kaça aldıysam onda 2 bedelini sizden geri, geri talep etme hakkına sahip olacağım. Hı hı. Çünkü geri vermeme artı bir mani oluşmuştur. Evet hocam. Bir diğer sorumuz, kolumdan ameliyat oldum, ameliyat yerime su değdirmem yasak. Boy abdesti almam gerekirse teğemmüm almam caiz olur mu diye sormuşlar. Evet, şöyle ifade edelim. Normalde teğemmüm hakiki veya hükmü olarak suyu kullanmaya imkanın bulunmamasıdır. Hı hı. Hakiki bulunmaması suyun yok olması, su yok bulamıyorsunuz. Hükmü ise su var ama kullanmaya imkanınız yok gerek hastalanmanız veya var olan hastalığın artması veyahut da hastalığın tedavi sürecinin uzaması evet. veyahut da suyu çıkartacak alet ve edavatınızın olmaması. Bütün bunlar e, teğmüm almaya rusfat veren e, gerekçelerdir. Evet. Şimdi kardeşimizin ifadesi ise suyu kullanabilme imkanının olmaması kendisine zarar vermesidir. Evet. Veya hastalığının artması veya tedavi sürecinin uzamasıdır. Hı hı. Doktor neden dolayı yasakladı onu bilmiyoruz. Ama bu şıklardan yani bu üç taneden farklı bir şey değildir. Peki böyle bir durumda direktmen temime mi gitmeliyiz? Yoksa yıkayabildiği uzuvları yıkasın. Yani hmm. abdestini veyahut da boy abdestini alsın. Yıkayamadıklarına mes verme imkanı varsa mes versin. Mes verme imkanı da yoksa hiçbir şey yapması mı diyeceğiz. Yani direktmen abdestin halefi olan teğmime mi gideceğiz? Evet. Yoksa abdeste veya boy abdestinde yapabileceklerimizi yapalım. Yapamadıklarımızı mes ile halledelim hmm. mi? Mesela bununla evet. alakalı. Bu konu e, İbn-i Abid'in e, ele alıyor. Matlab olarak ele alıyor. Ve meseleyi şöyle beyan ediyor. Diyor ki abdest ise konumuz abdest uzuvlarına bakacağız. Eğer boy abdesti ise konumuz vücudun tamamına bakacağız. Buna göre o suyu kullanamayacağımız uzuv kaçta kaçını oluşturuyor. Yani örneğin abdest uzuvları olarak baktığımız zaman abdest uzuvları nedir? İşte kollardır, yüzdür, başa mes bir de ayaklardır. Bunlar içinde kolun ne kadarını oluşturuyor? Yarısından, yarısı veya yarısından fazlasını oluşturuyor ise bu durumda bu kişi direktmen teyem alacaktır. Evet. <gülüyor> Ama yarısından azını oluşturuyor ise o zaman abdest ağır basacak. Bu kişi diğer huzurlarını yıkayacak. O yaralı olan bölgeye mes verme imkanı varsa mesverir, O da zarar verirse onu da terk edecek. Evet. Ama bu boy abdesinde olursa o zaman boy abdesinde boy abdesi huzurları vücudun tamamıdır. Tamam o zaman tamamında bu oran ne kadardır? Hmm. Ona göre hüküm değişecektir. Yani abdeste yüzde elliyi açtığı halde boy abdesinde yüzde elliden aşağı olabilir. Öyle mi? Hmm. Yani şöyle düşünün. Oran nasıl şey yapacağız can belirleyeceğiz oran. Yani mesela şöyle algılayalım, e, somut misal üzerinden gidelim. Evet. E, vücutta işte adamın kolu hasta. Hı hı. Yalnız olduğu gibi. olduğu gibi. Evet. Peki bir kol, vücudun tamamına nispetle yarısı var mı? Değil. Değil, yarıdan aşağıdır. Hı hı. O zaman bu insan vücudunu yıkayacak, orasına mes verecek hı hı. veyahut da e, yıkamayacak. İşte mes vermekte zarar verirse şey, bir şey yapmayacak. Evet. Ama diyelim ki bu insanın iki kolu rahatsız ve abdest alması gerekiyor. Abdest almadaki uzuvlara baktığımız zaman yüz, kollar ve ayaklar evet. var. Buna göre kollar abdest uzuvlarında yarıyı oluşturuyor mu oluşturmuyor mu? Kollar yarısını oluşturuyor. yarısını oluşturuyor. O takdirde bu kişi teğmime gidebilecektir. Hmm. Ama bu adamın iki kolu hasta olduğu halde boy abdesti alması gerekiyorsa vücudun tamamına göre yarıyı oluşturmamaktadır. Evet. Çünkü zaman... diğer bölgelerde girecektir. Hmm. Yani mesele ne alacaksa abdesti abdestin uzuvları, boy abdesti ise boy abdesti uzuvları ki vücudun tamamıdır. Tamam. O kadının yarısından azı ise bu kişi yıkanması veyahut da normal abdest, abdest alması, alması gerekir. Gerek. O bölgeye mes vererek, meselesini halleder ama eğer o yarısından fazlasını oluşturuyorsa o özürlü olan mahal Hı -hı. bu takdirde direkmen mesele temme intikal etmiştir. Bu kişi temme alır. Evet hocam e, gayet açık bir şekilde anlattık evet. inşallah e, güzel bir şekilde anlatmışızdır. Kömür madeni işletiyoruz demişler hocam. Madenin zekatını nasıl vermemiz gerekir? Çıkan veya rezerve hangisi hesap edilmelidir? Şimdi e, burada bahse konu olan zekat, uruzu ticari olarak, yani ticari bir malda, alsat yaptığımız malda zekatın hesaplanması. Yani kardeşimizin ifadesi şu, e, ben toprak altından kömür madeni çıkartıyorum. Çünkü evet. kömür e, rikaza tahallük eden bir maden değil. Yani toprak altından çıkan, e, zekata tabi olan mallardan değildir. Değil. Çünkü e, yakıldığı zaman kül olmaması gerekir. Bir de e, yakıldığı zaman, yani kül oluyorsa eğer, yakıldığı zaman küle dönüşüyorsa bu e, şeye tahrik etmez. Zikaza tahrik etmez. etmez. Dolayısıyla madenlerde kömür bu kabilden rikaz olmayacak. Hmm. Peki bu rikaz olarak değerlendirilmiyorsa ticari gayeyle onu oradan çıkartıyorum. Evet. Veya bunu şöyle de düşünebiliriz. Mubah olan bir malı ihraz ediyorum. Yani ben bir avcıyım gidiyorum, av hayvanı avlıyorum ama gayem satmak. Hı hı. Veya ben bir balıkçıyım, denize çıkıyorum, balık yakalıyorum, gayem satmak. Evet. Bu durumda yakalamış olduğum, avlamış olduğum veya madenden çıkarmış olduğum kömür benim için uruz ticari olabilir mi? Hı. Yani daha henüz ben bunu paraya çevirmeden, evet. paraya döndürmeden elimde o mal varken ve senem de gelmiş olsa zekata bunu katar mıyım, katmaz, katmaz mıyım? mıyım? Soru bununla evet. alakalı. Bu konu e, Hanefi mezhebinde İmam Ebu Yusuf Rahimullah ile İmam Muhammed Rahimullah arasında görüş farklılığı olan bir konudur. Ve mubah olan bir malı ihraz etmede, hatta bunu hediyede de konuşabiliriz. Hmm. Örneğin siz bana bir e, ürün hediye ediyorsunuz. Benim gayim ise bu ürünü hediye olarak kabul edeceğim ürünü satma niyetiyle alıyorum. Evet. Bu bir ticari niyet olabilir mi? Hmm. Yani bu benim için bir ticari mal olabilir mi? Satın almada eğer satma niyetiyle alıyorsam ticari, ticari. maldır. Peki satın alma yok da hediyeyi Hediye kabul etmede satma niyetim olursa da ticari olur mu? Veya mubah bir malı ihraz ederken satma niyetim olursa ticari olur mu? Veya babamdan bana intikal eden bir malı intikal etmeden önce bu bana intikal ederse satmak niyetinde olsam bu mal benim için ticari mal olur mu? Mesela bunlarla alakalıdır. Hı. Bu konuda e, mülk edinme yollarına baktığımız zaman ihtiyari ve cebri olarak iki ayrılır. Yani bir insan bir mala sahip olmak kendi iradesiyle olabilir veya iradesiz olabilir. İradesiz olana misal mirastır. Hı hı. Çünkü mirasta kişinin iradesine muhtaç değil. Baba vefat ettiği zaman e, yani müverri vefat ettiği zaman malı varisine otomatik olarak cebri olarak intikal eder. Onun kabulüne muhtaç değildir. Evet. İşte deniyor ki cebri olan mülk intikallerinde kişinin ticarete niyet etmesinin bir önemi yoktur. Dolayısıyla size müverisinizden kalacak olan bir malda ben bunu satma niyetindeyim deseniz bile o mal şu anda satmadıkça ticari mal olarak kabul edilmeyecektir ve o maldan zekat vermeyeceksiniz. Hmm. Sattığınız zaman parası mali müstafattır. Yani yıl içinde elde edilen bir paradır. Siz eğer nisaba malikseniz ve seneniz de gelmişse o para da o katarsın. da oradaysa katarsınız, verirsiniz. Ama sene sonuna kadar o parayı harcarsanız hiçbir şey de Hiç gerekmeyecektir. Yok. Dolayısıyla bir kere bunu çıkartalım. Yani e, miras mallarında ticarete niyetin bir önemi yoktur cebri olduğu için. Hı hı. Peki ihtiyari olması durumunda ise... E, Seraksi'de olsa gerek. Hatırladığım kadarıyla Mefsut'ta İmam-ı Seraksi anlatıyor. Bir insan birine bir malı hediye etse, hediyeyi alan kimse ise satma niyetiyle onu teslim alsa. Hı hı. Yani kendi iradesi vardır. Bu mal uruzu ticari olur mu? Yani ticari mal olur mu derken i̇mam Ebû Yusuf Rahimullah olacağını ifade ediyor. i̇mam Muhammed olmayacağını ifade ediyor. Evet. İmam Muhammed'in gerekçesi şu, niçin bu ticari bir mal olmaz? Çünkü ticari bir fiil ile buna sahip olmamıştır. Ticari bir fiil ne demektir? Almak, Al sat. satmaktır. Yani karşılığında bir bedel vereceksin, Hı -hı. o bedel karşılığında buna sahip olacaksın. Bu gaye ile o mülkiyetine girerse o zaman ticari niyet burada bir işe yarar diyor. Bir akit. Bu icara akli de olabilir, satış akli de olabilir. Hı -hı. Dolayısıyla bu burada diyor, hibeyi kabul etmek veya mubah olan bir malı ihraz etmede ticari bir eylem olmadığı için, ticari bir fiil olmadığı için bu insanın ticarete niyet etmesinin hiçbir önemi yoktur. Hı. O mal onun için ticari bir mal değildir. Ebu Muhammed'e. İmam Muhammed Rahimullah'a göre. Ebu Yusuf Rahimullah ise bakmıyor. Diyor ki ticari bir muamele demek nemayı kastetmek, artışı kastetmek, onunla satmayı kastetmektir. Kendi iradesiyle bir akitle onu karşı taraftan alıyor ise o illaki karşında bir bedel vermesine gerek yoktur. Bir şekilde kendi iradesiyle alıyorsa bu mal ticari bir mal olabilir. Mesela bakın şöyle bir örnek verelim. Bir erkek bir bayanla evleniyor. Evlendiği bayana mehir vermesi gerekir. Hı hı. Mehir olarak diyor ki sana işte şu arabayı vereceğim diyor. Kadın da olabilir diyor ve a kadının niyeti ben bu arabayı satarım. Ticaretini yapacağım. Evet. Öyle bir niyet de olsa. Bu mal uruzu ticari olur mu olmaz mı? İşte tam konumuz bununla alakalı. Hı. İmam Muhammed olmaz diyor. Çünkü burada bir ticari filiyet yok diyor. Yani almak satmak yoktur diyor. Evet. Almış olduğun şeyin karşılığı bir mal değildir diyor. Mesele bu. Evet. Ee, bu konuda fetva peki İmam-ı Ebu Yusuf'a göre midir, i̇mam Muhammed'e göre midir ki Allah hepsine rahmet eylesin. Ee, kasani bedâ-ü senâide İmam-ı Muhammed'in görüşünün ağırlıkta olduğunu hmm. ki Ebu Anife'den gelen rivayetlerin de bu yönde olduğunu ortaya koyarak burada ticari bir niyetin geçerli olmayacağını söyleyebiliriz. Şimdi kardeşimizin soruluna baktığımız zaman madencilik yapıyor. Yani kendisine ait olmayan bir yerden maden çıkartıyor. Kendisine ait olursa zaten bu ticarete niyetin geçerliliği olmayacağı aşikardır. Evet. Çünkü bir insan sahip olduğu bir malda ticarete niyet ediyorum demesi yeterli değil, satması gerekir. Hmm. Fiiliyata ihtiyaç vardır. Ama sahip olmadı işte devletten onunla alakalı ruhsatlarını aldı. Orada kazı yapıyor, oradan bir ürün çıkartıyor, kömür çıkartıyor bu bir mubah olan bir mala sahip olmaktır. Tıpkı işte dağdan tavşan avlamak gibi, denizden balık yakalamak gibi. Ve burada satma gayesi olsa bile İmam Muhammed Rahimullah'a göre bu bir eylem, alışveriş tarzıyla olmadığından dolayı bu mal ticari mal değildir. Hmm. Dolayısıyla ister hani diyor ki bu rezerv mi yapacağız yoksa stoklara mı itibar edeceğiz? İster stoklamış olsun ister daha henüz exactly. e, altta olsun bir şey fark etmez. Daha henüz bu paraya dönmedikçe yani satış, satış gerçekleşmedikçe İmam Muhammed Rahimullah'a göre ticari bir mal olarak değerlendirilmez. Ki Hanefi mezhebinde fetva'dı. da budur. Dolayısıyla bu arkadaşımız bu mala zekat vermeyecek. Peki ne yapacak? Bu sattığı zaman bunu paraya çevirdiği zaman o para mali müstafattır. Almış olduğu o para kendisi değer de nisaba malikse onu oraya katacaktır. Senesi gelmişse, yılı dönmüşse ve belki daha bir saat önce satmış olsun. Yani o paran üzerinden bir daha ikinci bir senenin dönme şartı yoktur. Hı hı. Onu oraya katar zekatını o şekilde verecektir. Evet. Zekatla alakalı hocam hemen biraz önce e, avcılıkla uğraşanlar için de e, bahsettik ya. Balıkların zekatını sormuşlar nasıl verilir diye. Denizden toplayıp tüccara satan için sanatkarın e, boyasına zekat düşer mi? Çiftlikler üstünden yaralanan hayvanların e, işte bu sütlerine zekat düşer mi gibi bunları da Balık meselesini aslında biraz önce bahsettiğimizden evet. hiçbir farkı yoktur. Çünkü mubah olan bir mala sahiplenmeye yönelik olacağı için orada bir ticari bir işlem olmaması hassebiliyle Muhammed Rahimullah'ın görüşü doğrultusunda Hanefi mezhebinde müftahın bir zekata tabi değildir. Balık Hı -hı. olarak değildir. Hı -hı. Ama bunu şöyle anlamayalım. Bir adam vardır ki balık ticareti yapıyordur. Yani alıyordur, satıyordur, alıyordur, satıyordur. Bu ayrı. Bu her halükarda uruzlu ticareti. Evet. Biz avcıdan bahsediyoruz. Yani muba olan bir malı sahiplenmesinden bahsediyoruz. Bu ayrım önemli. Bir avcı diğeri zaten ticaretini, ticaretini yapıyor. O yapıyor. ticaretini yaptığı zaman orada ha balık olmuş, ha kömür olmuş, ha kalem olmuş, ha Hı -hı. kitap olmuş. Bunun bir önemi yoktur. O oruzu ticaretidir. Hı. Ticari maldır. Yani burada aslında ikinci alıcı gibi oluyor hocam. Zekata malik olan ilk anda. Neden? Evet. Çünkü birisi balığı tutuyor, avcılık yapmış oluyor. Sattığı anda... Parasını oluyor, oluyor. O para mali müstafattır. Evet. Ötekisi ise onu alırken ticari gayeli alıyorsa o adam için o mal ticari bir mal evet. olacaktır. Şimdi boyacının boya malzemesi yani ham madde malzemesine baktığımız zaman bunu şöyle örneklendirelim. Diyelim ki ben bir ürün üretiyorum. Ürettiğim ürünü de satma niyetiyle üretiyorum. Hmm. Ama bu ürettiğim ürünün için bir ham ihtiyacım var. Onu da piyasadan satın alıyorum, temin ediyorum. Burada her ne kadar o ham maddeyi alsat yapmasam da o ham maddeyi alıyorum bir şeye çevirip satıyorum evet. olması hase o da ticaredir. Hmm. Dolayısıyla bu kişi nasıl hesap edecektir? Yani yılı geldiği zaman elinde ham maddesi var. Yapılmış olan ürünleri var. Bir de parası pulu var zaten. Onlar katılacaktır. Yapılmış ürün aşker zaten satışa arz edilen bir üründür. O ham madde de ileriye dönük o öyle olacağı için satın alma gayesi satma gayesi niyeti olması hasabiyle o doğrusu ticari olarak bakılacak. Onun şu andaki piyasa değeri. Kaç paraya temin edilebiliyorsa bunu da haneye yazması gerekir. Bu fırıncıların un mevzusu gibi değil mi hocam? Aynı, yani öyle. ekmek fırıncılar... olmamış ama fırın bir deposunda mesela bayağı bir yıllık getirecek un var. Yani adamın var. senesi geldi, senesinde şu anda unları var. O unları hesap edeyim mi mi? Hı -hı. Tabii ki edeceksin. Ya ben un ticareti yapmıyorum. Sen unu ekmeğe çevireceğin için yani. sen bunun ticaretini yapıyorsun demektir. Dolayısıyla o unların da mevcut haliyle sekatını vermesi gerekecektir. Evet hocam. Devam ediyoruz bir başka sorumuza da hocam ben emekli olunca ilk maaşımla kurban keseceğim dedim ama bana bağlanan maaş 1000 TL kurban almaya da yetmiyor ne yapmalıyım kurban kesmeyi parayı bir ihtiyaç sahibine verebilir miyim demişler evet. kurban kesmeyi. Şimdi adak yani nezir dediğimiz olay gerçekleşebilmesi kişiye vacip olabilmesi onun cinsinden farz veya vacip bir ibadetin olmasına bağlıdır. Şimdi bu kardeşimiz diyor ki işte emekli olduğumda her ne kadar ilk maaşımla ifadesini kullansa da buradaki asıl gayenin o maaşı tasat tüketmek değil, hı hı. emekli olduğumda yani karşılıksız olarak devletten para almaya başladığımda kurban keseceğim demiş. Şimdi kurban kelimesi özellikle kurban tabirini kullanıyorsa bu bir hayvan keseceğim tarzında değil. Allah için irakatü dem yapacağım. Hmm. Ki bu cinsten vacip bir ibadet vardır, kurban ibadeti. Bu mantıkla bakıldığından dolayı bu nezir geçerli olacaktır ve bu kimsenin kurban kesmesi de gerekecek, gerekecektir. Ama aldığı maaş ona yetmiyor. Burada e, o parayı tasadduk edeceğim deseydi, yani şöyle bahsedik meseleyi. İşte ben emekli olduğum zaman alacağım ilk maaşı ne ise onunla bir hayvan alıp keseceğim. Onu fakirlere tasadük edeceğim. Hmm. Hayvan alıp keseceğim ayrı bir şey. Kurban keseceğim ayrı bir şeydir. Hmm. Veya ben bu parayı tasadük edeceğim. Bu farklıdır. O takdirde evet. o para ne kadarsa onu verecektir. Ama kurban keseceğim diyor isen sen o zaman burada bir nezirde bulundun. Bir adakta bulundun. Irakatü dem adağında bulundun. Yani Allah için kan akıtma bulundun. Paran ona yeterli gelmese de bunu yerine getirme zorunluluğu bu kişi için geçerli olacaktır. Evet hocam. Şimdi son olarak bir şey soracağım hocam. Bitireceğiz. Ee, bazı yerlerde mesela metrobüste işte otobüs uraklarında falan beklerken bazı yerlerde gıda satan makineler e, bulunuyor. Bunlardan alışveriş yapmak caiz olur mu diye sormuşlar. Zira karşınızda herhangi kimse yok. Evet. Para atıyorsunuz karşılığında bir ürün alıyorsunuz. Yani hatta e, bu daha klasik bir halde Anadolu'da işte birçok köyde sabahleyin erken gidersiniz bakkala, köyün bakkalına. E, bakkalcı gelmemiştir veya ekmekler dışarıdadır. Süt alırsın, süt alırsın. Süt olmaz genelde köylerde herkesin kendi hı -hı. süt olur da ekmeğini alırsın, parayı oraya koyarsın, çekip gidersin. Bakkalcı da geldi zaman parasını alır, kasasına koyar. Evet. Yani karşında bir muhatap olmadan yapılan alışveriş. Hı hı. Ee, tabii ki alışverişte asıl olan e, iradelerin karşılıklı olarak ifadeye dönmesidir. Evet. Ve dönen bu ifadelerin birbirlerine paralel olması, yani uyumlu olmasıdır. Yani ben satmak istiyorum, sen o ürünü almak istiyorsun. Satmak istediğim benim rakam bu, sen de o ürünü o rakama almaya razı geliyorsun. Bu iradelerimizi ifadeye döküyorsak buna fıkıh dilinde icap ve kabul derler. Ancak icab ve kabulün illaki sözde olma şartı yoktur. Fiili de olabilir. Yani asıl olan o iradedir. O iradenin söze dönmesi icab ve kabuldür. Ama o irade, o ifadeye dönmesi bazı kere söz ile değil eylemle de olabilir. Buna taati yoluyla yapılan alışveriş derler. bey taati. Yani siz karşınıza bir muhatap olsa ekmeğin fiyatını biliyorsunuz. İşte ekmeği alıyorsunuz. Parayı oraya koyuyorsunuz, karşıdaki kişi de o parayı alıyor, kasasına koyuyor, hiç konuşmak yok. Veya ekmeği poşete koyuyor, size veriyor, hiçbir konuşmak yok. Bu şekilde yapılan alışveriş Hanefi fıkhına göre caizdir. Hmm. Şimdi burada peki karşında kimse yok deniyor. Yani hmm. orada biraz önceki örneğimizde yine biri var her ne kadar konuşma olmasa da. Aslında o makineyi, o sistemi kuran kimse o ürünleri oraya koyduğu zaman bir arz makamındadır. Hmm. Yani bu ürünlerin fiyatları budur. Bu fiyatı veren kimseye ben bu ürünü satıyorum deyip her daim icap ediyor demektir. Evet. Hatta bunu bir mekanizmaya koymuş. Tıpkı Anadolu'daki köy bakkalı gibi. Köy bakkalı güveni olduğundan dolayı hepsini ortaya koymuş. Adam parayı vermeden de alabilir. Hı hı. Ama burada biraz daha farklı bir alan olması bile, denetimli. daha denetimli, daha güven esası olduğu için bir mekanizma kurmuş. Parayı veriyorsan o ürünü veriyor, parayı vermiyorsan o ürünü evet. vermiyor. Dolayısıyla bu kişi arz makamında olduğu için, yani satan kimse aslında önceden o malı satacağına tabir icatla bulunuyor demektir. Siz de o parayı verip de o ürünü size vermesine müsaade etmişse o, bunu almanızda hiçbir mahsur lazım gelmez. Ama mesela bu şöyle olsa, Diyelim ki oradaki ürünün fiyatı 1 lira diyor. Hı hı. Malum, herkesce biliniyor. Sen 1 lirayı verdin, makine arızalandığı için 2 tane verdi. Yani beni ilgilendirmez, o verdi, bu bana helaldir diyemezsin. Hı. Çünkü orada herkesce malumdur ki bir teknik hata vardır. Yani evet. kişinin iradesi 1 liraya 2 ürün vermek değil, 1 liraya 1 ürün vermektir. Bu hatadan istifade ederek bu bana helaldir demek doğru bir şey değil. değildir. Ama yok yani o verdiğin para neyse ona göre bana ürün veriyorsa o şekilde programlanmış ise bir hata söz konusu değilse burada alışveriş yoktur demek doğru değil. Alışverişle mani bir durum yok. Yeter ki bu alışveriş sarf haklı gibi bir akit olmasın. Hı hı. Yani hassas olmamızı gerekli kılan bir akit e, hani döviz alım satımı gibi, evet. altın alım satımı gibi böyle bir akit olmadıktan sonra normal e, müsabeme yoluyla yapılan hangi tür alışveriş olursa olsun bunlarda da herhangi bir mahsul lazım gelmeyecek. Evet hocam. Bu soruyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Son olarak dua bağımında neler söylüyor? Der. Rabbim akübetimizi hayır eylesin diyelim. Allah razı olsun. Amin Çok cümlenize. teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz e, sizler de yine e, sorularınızı ilmihalet.lalegül.tv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. ve Daha önce yapmış olduğumuz bütün sorularımızı programlarımızda e, ilmihal.com.tr adresinden veya lalegultv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmekle ile hepiniz Mevla İmanet olun. Hoşçakalın efendim.